Tiyatro öldü. Son yıllarda insanı usandıracak kadar sık tekrarlanan bir söz bu. Miadını doldurdu tiyatro. Öldü. Eğer öyleyse, gerçekten de iddia edildiği gibi öldüyse tiyatro, bugün dünya tiyatro gününü kutlamak yerine yasını tutalım tiyatronun. Oyunları seyretmekten vazgeçip alalım kazmaları küreklere elimize ve bir mezar kazalım tiyatroya. Şöyle görkemli, geçmişine yakışır bir anıt mezar. Başta bütün zamanların en iyi yazarı William Shakespeare olmak üzere, bütün oyun yazarlarını, oyunları, oyuncuları, rejisörleri, dekor, kostüm, ışık tasarımcılarını, sahne arkası teknisyenlerini topluca gömelim bu mezara. Ve hazır elimizdeyken kazmalar, kürekler, tiyatro salonlarını da yıkalım. Yıkamadıklarımızı da çürümeye terk edelim ki oynanmasın içinde seyircinin aklını çelip onları fitneye, fesada teşvik eden oyunlar. Yerle yeksan olsun daha çok özgürlük, daha çok demokrasi talepleri, barış ve adalet özlemleri. Merhamet ve vicdan çağrıları, çığlıkları kalsın, o enkazın altında ve işitilmesin. Tiyatro sanatının piri Shakespeare'in 66. sonesinde dediği gibi. Çiğnensin inancın en seçkini. Mutluluktan nasibini almasın geniş halk kitleleri. Ayaklar altına alınsın insan onuru. O kız olan kız Erdem dağlara kaldırılsın, ezilsin. Hor görülsün göz nuru. Ödlekler geçsin başa, mertlik bozulsun. Ve korkup dilini bağlasın da sanat, çılgınlık sahip çıksın düzene. Doğruya doğru diyenin, eğriye çıksın adı. Kötüler kada olsun Yemen'e, Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya, Suriye'ye. Yıkılsın yok olsun tiyatroyla birlikte yerel kültürler her Ulusun, her etnik grubun kendi değerlerini tiyatronun ortak evrensel değerleriyle buluşturarak insanlığa sunma ve savunma hakları. Bir tek dünyayı bir satranç ustası gibi kendi çıkarlarına göre biçimlendiren egemenlerin tek elindeki o ucuz, sığ ve kof kültür yürütsün hükmünü. Televizyonlarda, sinemalarda, kitapçı vitrinlerinde, DVD raflarında Popülerin bir narkotik gibi bizi uyuşturup aklımızı başımızdan alan o yapay keyfiyle serbest olup unutalım insanlığın selameti adına unutmamamız gerekenleri. Unutalım tiyatroyu, hayatı, insanı ve insanca olanı unutalım. Bırakalım, kıyametini yaşasın dünya. Ve kıyametten sonra da dönmeye devam etsin bu mavi gezegen uzayın sonsuz karanlığında, içinde bu kıyamet oyununu anlatacak hiçbir oyuncunun olmadığı hüzünlü bir tiyatro dekoru gibi. Kenan Işık, kaleminize sağlık Kenan Bey. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak şunu dile getirmemde sanırım bir sakınca yok. Şu ana kadar pek çok e, ulusal tiyatro bildirisiyle karşılaştık. Fakat sizin yazmış olduğunuz bildiri iki tarafıyla çok içime dokundu. Hem var olan gerçekliği... Tırnak içinde ve olumsuz anlamda romantik özellikleriyle dile getirmekten kaçınan bu anlamda gerçekçi bir tutum sergilemesi itibariyle. Diğer tarafıyla da bunu yaparken entelektüelitenin insani olanı, Kırmasının önüne geçen son derece hassas yüreğimizi titreten bir şekilde kaleme almış olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ederim, çok etkilendim yazmış olduğunuz ulusal bildiri. ilk de bu sene siz yazmışsınız. Bunu söylerken de şunun adına söylüyorum derdim size burada övgü dizmek değil var olan. Sadece Türkiye'nin değil Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu gerçeklere baktığımızda politikanın bir üst yapı kurumu gibiymiş görülen tiyatroyu nasıl iyi ilişkilendirdiği, nasıl ilgi kurduğuna baktığımız yerden de bu anlamda ferahlatıcı durumunun durumun vahametini ortaya koyması açısından ferahlatıcı bir unsur olduğunu görüyorum ve bunu yaparken de sadece tabii ki tiyatronun bulunduğu koşullar itibariyle bunu dile getirmiyorsunuz aslında dünyanın gidişatı kültürsüzlük ya da kültürün başka bir kof noktaya itilmesi anlamında da Doğru. bir aslında bir dünya tahlili dünyanın gidişata dahil dair bir tahlil yaptığınızı düşünüyorum benim okumam bu yönde sizi buraya özel yayın dinleyici destek projesi özel yayını sebebiyle yine artık gelenekselleşmiş üzere aldık ve hemen bir anons yapayım. 0212 343 41 41 numaralı telefondan desteklerinizi bekliyoruz. Biz Kenan Işık'la geleneksel olduğu üzere artık bu sohbetimizi gerçekleştirirken bu benim okumamdı. Sizin kaleme aldığınız bildiriyle ilgili olarak. Sizin yazmış olduğunuz bildiriyle ilgili nasıl bir okumanız var Kenan Bey? Aşağı yukarı tabii senin okumana çok yakın çok paralel. Yani böyle anlaşıldığı için de çok mutluyum çünkü bunu anlamak da biraz zor. Kimi sert diyor, kimi ne demek diyor filan ama yani tiyatronun daha doğrusu tiyatro bağlamında yüksek sanatın hayattan çekilip de yerine popülerin ikame edilmesi aslında bilinçli bir proje bence çok bilinçli bir proje çünkü egemenlerin hükümlerini istedikleri gibi yürütebilmeleri için sanatın bu eleştirel tavrını sanatın insanlık adına insanlığın geleceği adına dünyayı yeniden biçimlendirmeye daha özgür daha adil bir dünya adına biçimlendirme tavrını yok sayan ya da o tavrı hiçleştiren bir anlayış var. Yani sanat artık sanat olmaktan neredeyse çıktı. Sanat artık belli bir yani o mevcut postmodern liberal ekonomik anlayışın bir misyoneli haline dönüştü, bir iş kolu haline dönüştü yani çok para getiren bir iş kolu bugün görüyoruz. Yani işte sinemalarda konuşulan şey sadece şu kadar para harcandı bu filme ve şu kadar seyirci geldi, şu kadar da kar edildi diye. Evet yani böyle böyle bir durumda bu durumun gerekçesi nedir? Yani niye bu böyle dediğin zaman altındaki bu derin anlamlar çıkıyor bana sorarsanız. Ve tiyatroyu da bu anlamda yani öldürme teşebbüsü, yok etme teşebbüsü. Zaten tiyatro sözcüğünü Kelime olarak zaten itibarsızlaştırma anlamında uzun yıllardır devam eden bir yapı var, bir anlayış var. Yani millet meclisinde insanlar birbirine, milletvekilleri birbirini gırtlağını sarılırlar. Tiyatro Oradaki bir çekmece, evet. çekicini vurur oraya. Bir dakika, burası tiyatro değil falan diye. Evet. Yani bu kadar ötekini aşağıl aşağılayan, yani sözcüğü bu kadar kirleten, bu kutsal sözcüğü bize göre, biz tiyatroculara göre bence hakikaten kutsal bir sözcüktür. Elbette. Sadece tiyatrocular için değil yani bunu böyle itibarsız hale getirme çabaları. Sonra gazetecilerin, işte bir takım enteleklilerin, işte gittik oyunu da 10. dakikadan sonra çok sıkıldık ya öldük. Yani tiyatro demek ki mi adını doldurdu. Bitti artık yani bu sanata gerek yok demeleri. Ve bunu diyenlerin de aslında yani gazetelerde bir yerlerde köşeleri tutmuş bir anlamda yani siyasetin magazinini yapan insanlar olması da son derece ilginç. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii yani. ki tabii ki. Bu bu, bu bu insanların oturup da saat nedir ne değildir bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu konum itibariyle saatın yeri nedir gerçekten işlevini ...bir hakkını yerine getiriyor mu getirmiyor mu... ...tartışmak yerine... ...ya da bu bir oyun seyretten... <gülüyor> ...ayıptır... ...yani çok kötü bir oyundu... ...ve yazık Shakespeare'e... ...yazara yazık... ...işte... ...tiyatro gibi bu büyük sanat... ...yani nasıl olur da bu ehil... ...olmayan ellerin... ...ellerle böyle... ...ne derdi ona... ...yozlaştırılır... ...filan diye eleştiri yapmak yerine... ...doğrudan doğruya tiyatroyu öldürmeyi tercih ediyorlar... ...biliyorsunuz yani... ...ben daha geçen gün... ...yani Sofya'daydım... ...yani orada 2 milyon nüfustu... Yani ...küçük şehir alt tarafı ama... ...yani o tiyatro salonlarına insan özeniyor hakikaten... ...yani neden bizde yok diye işte... ...dün severin işte ...tiyatro festivali için... ...bir toplantısı vardı... ...toplantıda bazı oyunları çağıramadık... ...çünkü oyunları oynatacak salonumuz yok dendi... ...yani bu 14 milyon nüfusu olan... dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesi... ...bir metropol ve... ...yani herhangi bir tiyatro oyununu oynatacak... ...ebatta ya da teknik donanımda bir... ...salonu yok... O zaman hakikaten yani kimsenin derdi değil. Bu anlamda tiyatronun ölmesi belki de birilerinin işine geliyor. Ne bileyim ben. Çünkü tiyatro eleştireldir. Muhalif bir duruşu vardır. Devrimci bir tavrı vardır tiyatronun. Yani bu sözleri dinlemek, bu eleştirileri bir ölçüde ne der ona? O ciddiye alıp kendine çeki düzen vermesi yerine insanların ya da siyasetin politik anlayışının mevcut yerleşik politik anlayışın yani bunu kapatmak, yok etmek ve benzeri e, gibi girişimlerde bulunması hakikaten ilginç. Yani doğal olarak da biz, ben yani sadece tiyatrocu olduğum için değil ama yani edebiyat içinde aynı şeyleri söyleyebilirim. Sinema içinde, efermen söyleyeyim, resim ve müzik içinde aynı şeyleri rahatlıkla, sanat, içinde rahatlıkla söylenebilir. Tabii ki Kenan Bey asla e, biliyorsunuz ne radyonun tavrı budur ne benim tavrım bunu kişisel tanışıklığımızdan da çok iyi bildiğinize adım gibi eminim sizi magazinel, magazinel bir noktaya olumsuz anlamda magazinel bir noktaya çekmek istemem ama şu örneği de dinleyicilerimizden gizleyemeyiz. Hmm. Somut, somut bir münferit örnekler üstünden gitmek gibi bir derdim yok. Ama hiçbirimizin inkar edemeyeceği, demin de tam da demin söylediğiniz bağlamda ee, ki bir yozlaşma, yok etme, ölme ya da e, yakma, tırnak içinde yakma çabası var e, genelde sanat, özelde tiyatro üstüne ve son yaklaşık bir iki ay içerisinde basında sanki bu benim sadece kişisel yorumum böyle olmayabilir. Sanki bir masa, bir masanın etrafında bu basın bir araya gelmiş ve el sıkışmışlar. Hadi şimdi tiyatroya saldıralım ve yok edelim gibi böyle tuhaf bir anlaşma sezdim. Bu sadece benim hissiyatım bu durumla ilgili olarak. Siz bununla ilgili ne neler düşünüyorsunuz? Vallahi tam da o ben de o sezgilerin bunaltısıyla galiba bu bildiri yazdım. Yani başka bir şey vardı aklımda. Yani bildirisi yaz dediği zaman International Theatre Institute Türkiye Şubesi bana başka bir şey yazacaktım açıkçası. Ama bu sezgidir ki hele de o döneme denk geldi tam. Yani biraz da sert deniyor. Biraz da belki de sert bilmiyorum ama sert olduğunu zannetmiyorum. Bence ironik, yani komik bence benim yazdığım bildiri. Bence Ankara direkt komik. ironik. <gülüyor> yani. Evet. Burada bir şey yok netice itibariyle sanat dediğimiz o, o olgu insanı bugüne taşıyan. Eğer bugün yani... Uygarlığın zerresi varsa Bunu sanata borçlu insanlar Dünya sanata borçlu Çünkü insanlığın var olduğu günden beri var tiyatro Yani ilk insanın kendini vahşi doğada Var etme çabası aslında bir tiyatro eylemidir Yani bir aslanın postuna bürünüp Aslanın avladığı giyiği aslan gibi avlamak için Kendini motive etmesi Bir aslan maskesi takması Aslan sesleri çıkarmasıyla başlayan bir şeydir Çok basit olarak söylüyorum Bu hayata değin bir şeydir Karnı doyurmak için tiyatro yapar yani Sanat yapar bir tanesi oturur boş bir ağaç kütüğüne vurur. danstro o, müziktir o, anlatabiliyor muyum? Ama sonuçta yani eylemin maksadı şudur. Karnımı doyayım. Evet. O yüzden ilk insandan biri vardır diyor. Ve sonuç itibariyle belki insanoğlu dünyada kalmayacak. Bildirde söylediğim gibi. Yani sonuçta işte bu doğanın yok olması. Kimsenin dünyaya, dünyanın bize sunduğu nimetlere sahip çıkmaması. Bunu hor kullanması. Meclis savaşlar, işte bombalar, atomlar, kimyasallar, işte ne bileyim genetiğiyle oynanmış gıdalar ve benzeri gibi bin tane şey dünyayı hızla kıyametine doğru yaklaştırıyor bana sorarsanız. Evet bir kıyamet kopacak netişe itibariyle dünya duracak yerinde ama bu kıyamet neden koptu? Bu aslında sanatçının işidir biliyorsunuz. Bu kıyametin neden koptuğunu anlatacak ne bir edebiyatçı kalacak dünyada ne de bir tiyatro oyuncusu. Ama o, o dediğim gibi uzanın uzayın o sonsuz gizemli karanlığı içerisinde gizemli henüz keşfedilmemiş. Boşluğu karanlığı içinde dünya bir tiyatro dekoru gibi dönecek hakikaten. Hüzünlü bir tiyatro dekoru gibi. Bana öyle geliyor yani bu gidiş bizi oraya götürüyor çünkü. Evet. O zaman da tiyatro yani içinde insan olmadığı halde dünyanın o zaman da tiyatro bir dekor olarak bir form olarak yaşamaya devam edecektir. O yüzden yani tiyatronun ölmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani bunun idrakin de olması lazım herkesin. Evet. Ancak bu olurken, bu dediğiniz tespite katılıyorum. <gülüyor> Dünyanın gidişatına var olan, bunu söyleyebiliriz, kötü gidişatına dair her şey yürüyüp giderken, burada sistemsel olarak benim e, aklımın erdiğince becerebildiğim iki tespitim var. Bu tespitlerden biri şu. Sistem bir şunu yapıyor. E, evet sanat mı yapmak istiyorsunuz? Ben size en güzel mobilyaları, en güzel aletleri, en güzel teçhizatı vereyim. Siz bu teçhizatlardan anlamı bir kenara bırakın. Sadece bu teçhizatların ve bu prodüksiyonların bir gösterisi olarak ne istiyorsanız ben size vereyim ve bunu pazara çıkalım. Çıkaralım. Hadi bunun üstüne de bir borsa kuralım ve müthiş paralar kazanalım gibi bir Yönelimi var. Luhu bu net. Hayır yönelimi değil. Yani böyle bir uygulama var. Evet. Yani bakt baktığınız zaman yani sinemaya baktığınız zaman popüler sinema böyle bir şey bu. Yani bugün herhangi bir gazeteyi alalım ilavesine bakalım arka sayfasını çevirelim. Yani orada Amerikalı oyuncularının sinema oyuncularının özel hayatları dahil ne zaman hamile kaldığı ne zaman doğulacağı evet. dahil. Kimi evlat edin edineceği kiminle nişanlandığı kiminle ayrıldığı dahil. Pek çok haberi okurur. Yani bize ne diyeceksiniz değil mi? Ama okurur yani işte ben bir sofokles sahneye koydum. Yani kimsenin haberi yok. Ama evet. yani kimsenin haberi yok ama Paris Hilton'un kim olduğunu herkes biliyor. Bu evet. sayede biliyor. Ama Paris Hilton'un ne iş yaptığını sorsanız onu, onu kimse bilmiyor. Evet. yani. Nedir bu figür? Yani bunun bir manası var elbette var. Çok derin manası var bence. Yani demin de söylediğim gibi sanatı bir eğlenceye kof bir oyalamaya dönüştürecek. Sığ, insana hiçbir şey vermeyen. Bir sistem bir anlayış bu. Evet teknoloji de buna destek oluyor. Yani bizi şaşırtıyor, hayran bırakıyor. Yani öylesine yeni teknolojilere donanmış oyunlar seyrediyoruz ki, vay canına diyoruz çıkıyoruz. Peki bize ne kalıyor geriye? Hiçbir şey, çöp. Anladın biliyor muyum? Yani, evet, evet. yani basit bir örnek vereyim işte İran bir film yaptı, bir ayrılık diye. Yani dört kişi vardı ben 78 öncesi sinemada seyrettiğimde, Oscar kazandı film, ama hala kimse numuru değil. Bir başka Amerikan filmine baktığınız zaman işte 800 bin kişiyi seyretmiş bilmem kaç adam seyretmiş diye görüyorsunuz bunu. Yani buradaki mana şu. AVM'ler yapıldı. AVM'lerin üst katları sinemayla donatıldı. Orada 10 tane afiş gördüğünüz zaman işte bu alışveriş merkezlerinin tepesinde bunların 8 tanesinin Amerikan filmi olduğunu görüyorsunuz. iki tanesi de işte bizim Fetih ya da işte bilmem Recep İvedik filmi. Evet. Anlatabiliyor Yine mi? ana akım Ve orada o var. misyonerlik görevini de yerine getiriyor. Yani bu bir tüketici toplu, tüketici, tüketen insanların oluşturduğu bir toplum yaratmak, satın almak, çöpe atmak. Yani hayat bir eğlencedir. Yiyelim, içelim, yedelim vesaire. Tüketelim, daha, tüketelim daha çok tüketelim. tüketelim. Daha çok tüketelim şu, yani ben de satayım. Evet. Nece <gülüyor> tüketimin yani altındaki gerçek budur Satayım, daha çok satayım. Ya tamam gözlüğü yaptım bir adam belki bir gözlüğü güneş gözlüğünü ömür boyunca kullanabilir ama ben bu odasını değiştireyim şunu yapayım bunu yapayım ona empoze edeyim gazetelere işte bilmem ne yapayım şeyler düzenleyeyim defileler düzenleyeyim işte o mankenin Brad Pitt'in gözlüğüne koyayım bu gözlüğü filmde de o gözlüğü kullansın sonra o filmi seyreden insin aşağıya işte ak merkezdeki gözlükçü dükkanına Brad Pitt'in gözlüğünden istiyorum desin Angelina Jolie'nin farı var mı sende desin. Evet bunu sanki hiç para demiyor Ya da Çünkü yani o, o da Angelina ile, Jolie ile alsın. bilmem ne aşk birbirlerine aşkını ilan ederken işte McDonald's da iseler zaten sinemadan çıktığın anda seni karşılayacak olan bir McDonald's var. Yani çok işlevli bir şey bu. Yani sanat iş kolu derken yani pek çok alana da sıçrayan bir şey bu. Yani gözlükte sattıran ve McDonald'sı da yani ne der ona bize cazip hale getiren bir anlayış bu. Biraz basit ve kısaca anlattım ama yani bundan sakınmak lazım. Bu aynı zamanda yani bildiride asıl önemli olan o. Yani yerel ve etnik kültürler kimse umurunda değil. Ya onlar yok olmak üzere, diller yok olmak üzere. 3000 küsur tane dil var artık konuşulmayan, ölü dil var. Evet. Yani her dil bir değerdir, bir kültürdür. Yani insanlığın biriktirdiği bir şeydir. Yani o, o, o yok oluyor, kayboluyor. Etnik kültürler yok. Etnik kültür kendini e, bir şekilde var edecek alan bulamıyor. Evet ona da geleceğim ama tehlikenin diğer bir boyutu da... E bu demin konuşmuş olduğumuz konu sektör, sinema ve benzeri alanlarda e, sistemin girmiş olması ve bunu paketleyerek bize sunmasının yanı sıra bir de daha vahim gördüğüm bir başka bir şey var Kenan Bey siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi güncel sanat denilen çok önemli bir olgu var. Bu güncel sanatla ilgili dünyada bienerler yapılıyor, fuarlar yapılıyor ve artık İstanbul'da da yapılıyor. Önceden bu e, burun kıvırdığımız güncel sanat eserleri, şimdi koleksiyonerlerin... Genel tavrıyla ve aynı zamanda bunun bir borsa değeri gibi Hı. alınıp satılmasıyla bir anda böyle herkesin ittiği bir burun kıvırdığı bu güncel sanat unsurları isim vermek gerekirse kontemporary fuarında burada devreye girdiğinde böyle bir anda kapış kapış gitme durumu oluyor. Bir marketing'e dönüşmeye başlıyor. Çünkü Türkiye'de para, yani, Türkiye'de para var. Türkiye'de para var. Forbes dergisi diyor ki işte ilk bin zengin arasında şu kadar Türk var diyor. Yani o zaman da yani onu, onu satın alacak güç Türkiye'de varsa o zaman Türkiye böyle bir pazara dönüşüyor. O doğal olarak da bütün bunlar yani devreye giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada gel gelelim de biz bunu yapalım. Contemporary Art diye bir saat olayı gel. Burada halk da gelsin buraya. Seyahat, tabii ki öyle bir tarafı da var. Yani Picasso sergisine 60 bin kişinin gitmesi oldukça ilginçti. ben de hoşuma gitti açıkçası. Netice itibariyle yani halkta böyle bir eğilim var. Ee, ama dediğin gibi yani bunun altında yatan... Gerçek, hakikat diyelim bu. Biz bunu okuyamıyoruz. Hı hı. Yani tıpkı şunu okuyamadığımız gibi işte. Tırsı yani adam Hüseyin bilmem kimyasal silah yapıyor. insanın canını okuyacak. Aman şu adamı yok edelim. Yani bu bir aldatmaca, bir göz boyamı, bir illüzyon. Neticede yani Amerikalı askerler işte sırtlarında işte 30 bin, 30 kiloyla iniyorlar. Irak darmadan oluyor, çocuklar ölüyor, ilaçsız kalıyor, hastanede münavebeyle ile oksijen, bir şey maskeleri kullanılmaya başlanıyor, yani darmadan oluyor her şey, bütün düzen sistem, insan, tabiat da aynı zamanda. Ama sonra özür diliyor, valla merzi yokmuş gibi. Yani bu bir oyun anlatabiliyor muyum? ya yani bu bunun arka planını okumak için yani müneccim olmak gerekmiyor. Ama bu böyle ve bu oyunu hizmet eden bir sanat var, anlatabiliyor musunuz? Evet. Yani bu oyunu destekleyen ve ona hizmet eden bir sanat var. Yani bunu eleştiren gerçekten sanat kendi görevini yaptığından itibaren de ona bir baskı var. Yani bu baskı demokratik ülkelerde de var açık söyleyeyim. Yani şöyle ya da böyle bu baskı demokratik ülkelerde de var. Sadece yani işte Stalin Rusya'sında, Hitler Almanya'sında ya da Kaddafi bilmem şeyinde Libya'sında olan bir şey değil bu. Yani burada da bir sıkıntı var. Yani birdenbire biri kalkıp işte yani bir oyun için ahkam kesebiliyor. Yani bir, oyuna, bir oyunu seyretmiş iki tane insanın mektubu birdenbire çok ciddiye alınıyor. Oyuna 60 bin kişi gitmiş iki tane insan demiş ki burada bilmem ne varmış müstehcen bir şey. Ben bunu sevmedim. Aa bu iki kişi sevmemiş madem. Yani şu oyunu bir şekilde halledelim düşüncesi. Evet ve ürkütücü geliyor. Ürkütücü gerçekten evet. ürkütücü. Yani bu, bu, bu, buna bir önlem almak lazım. Ha şu var yani bütün bunları söylerken biraz da hani ne der ona çuvalızda kendimize batırmak durumundayım açık söyleyeyim. Yani biz tiyatroyu cazip hale getirecek bir, bir şey yapmadık açıkçası. Ya yani biz kendimizde yani bu şeyin içerisinde savrulduk. Bu dağınıklığın içerisinde ya da bu fırtına tsunami her neyse yani bu bizi de savurdu attı. İnsanlar bakıyorum da yani tiyatroya ben yeniden 3 yıl sonra yeniden döndüğümde kafam da hakikaten. Ama şimdi o diyor ki internette şu şuna yazmış, buna şunu söylemiş, öteki bilmem ne bu bu. Yani bütün bunlardan hiç kimsenin haberi yok. Sadece o bin kişi kendi arasında yapıyor bunu. Evet işte büyük yabancılaşma bu. Ve de bunu yaparken de yani tiyatroda bir şey yapılmıyor. Onu da görüyorum hakikaten. Evet. Hakikaten dediğim doğru. Yani burada tiyatro öldü cümlesinin yerine yahut tiyatro doğru dürüst yapılamıyor denseydik akım çıkmayacak tabii evet. biz tiyatroyu doğru dürüst yapabiliyor muyuz yani burada soru işaretleri var benim aklımda bu var yani bu soru işareti hep duruyor yani bunu bunu yaparken biz şahaneyiz biz tiyatrocular mükemmeliz müthişiz falan gibi bir şeyimiz yok müthiş değiliz yani bu dağınıklığın içerisinde yani bizim de epeyce payımız var açıkçası payımız var. evet sizinle şunu tercih ediyorum bu sizin bakış açınızla ilgili bir şey Sizinle Gerek radyo içi gerek radyo dışı sohbetlerimizde Kenan Bey. Bir meseleyi konuşurken o meseleyi sadece münferit yani bu bir çay yarım bardak çay olarak ele almıyorsunuz ve e, bu yarım bardak çay şu anda radyoda Elmadağ'da nerede duruyor, Türkiye'de nerede duruyor ve dünyanın bununla ilişkisi nerede diye son derece bence iyi ve yüksek bir entelektüel bakış açısıyla bakıyorsunuz. Aynı şekilde bu da yazmış olduğunuz bildiriye yansıyor. Yani şu şekilde yansıyor. William Shakespeare ki hepimizin vazgeçilmezi vazgeçilmezler yani Birimiz hakikaten. <Gülüyor> evet evet yani pirimiz hakikaten. Bunu da bir e, yine aynı şekilde o söylediğim e, gereksiz negatif romantizmle değil. Hayır yani dahi yani ve hakikaten hala ışık tutan yapısı itibariyle pirimiz diyebiliriz. William Shakespeare'le başlıyorsunuz ve William Shakespeare'in e, 66. sonesini Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya ve Suriye'ye bağlıyor. Evet orada da ironik bir şey vardır. O ironiğiyle biraz can borçluyum. Çünkü netice itibariyle bu soruyu çevirdikten sonra kötüler kadı olsun evet. Yemen'e diye. Yani Allah rahmet eylesin. Evet. Can Yücel sonayı böyle çevirmiştir. Kötüler kadeo olsun yeme e. Ben de sonayı burada bıraktım. Mısır'a si Libya'ya diye devam ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani bugüne oturdu. İstersemez oturdu çünkü orada vardı bu. Yani Arap Baharı dediğimiz bir şey var. Yani umarım evet. ki sona hayırlı gelir. Hayırlı Olay. gelmeyeceğine dair emareler var. Yani o da beni biraz üzüyor Yani bu kolay da değil. Yani kolay gelsin demekten başka da elimden bir şey gelmiyor yani o, o biraz Can Yücel'e borçluyum yani o, o bana anımsattı o hatırlattı eğer kötüler kadı olsun Yemen'e diye çevirmeseydin sonra iyi benim aklıma <gülüyor> <gülüyor> Mısır Libya Suriye gelmeyecekti açıkçası evet, de evet. böyle çevirmiş Can Yücel'de William Shakespeare kadar içimizde ve hayatımızda bu anlamda aynı dahi aynı tutumda onunla ilgili başka bir pirlik düzeyinde de Can Yücel'le ilgili herhalde söyleyebiliriz rahatlıkla Toprakta yaşayanların Argos kralının kızı Dania da Kapatılmıştı demirden bir hücreye O da bir soyluydu Rahminde saklıyordu Tanrıların maması Zeus'un altın tohumu Hedon'un oğlu, doğrayınca baltasıyla asma kütüplerini, Dionizos zincire vurdu onu. Anladı o zamanı Kurgos, tanrıların öfkesinin ne demek olduğunu. Sıkışınca yalçın kayalar arasına, sönüverdi birden o taşkın delili. İki kardeş denizin birleştiği Bosphorus kıyılarında oturan Pineus ayrılınca karısı Kleopatra'dan, hançerledi iki oğlunu göz Diri diri gömdü toprağa, ikinci karısıydı Asım Fitnesi'yle. Antigonel'in kaderi ne ilkidir ne sonu. Bu toprakta yaşayanların. Evet 94.9 Açık Radyo'daki dinleyici destek projesi özel yayını şenlik ya da bayram devam ediyor. Biz Kenan Işık'la bunları konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama lütfen bu arada eliniz telefonda olsun. Bizlerin bunları konuşabilmemiz için şu anda sizin destekleriniz gerekiyor. Ve şu anda biraz telefonları çaldırmanız gerekiyor. Kulağınız bizdeyken lütfen eliniz telefonda olsun 0212 343 41 41. Kenan Bey devam edelim. Şunu gözlemliyorum sizinle burada yapmış olduğumuz sohbetler artık gelenekselleşmiş sohbetlerde her yıl işte katman üstüne katman konuluyor. Ve dünyadaki gidişatla da çok yakından ilişkili olduğunuz için bu katmanlardan vazgeçmiyorsunuz. Buraya da bakıyoruz ulusal bildirde de Mısır'dan, Tunus'tan, Libya'dan, Suriye'den bahsediyorsunuz. Ve geçen yıl ki konuşmamızı çok net hatırlıyorum tam da bu noktada bırakmıştık. Yani dünyada olup bitenler Hı -hı. demiştik. Hı -hı. Arap Baharı demiştik. Bir yıl içerisinde çok büyük değişiklikler oldu. Ve sizde de değişiklikler oldu. Ve siz bu esnada bir Antigone yaptınız. Neden Antigone yaptınız? Antigone'deki meselelerin bu dünyadaki değişimle Arap Baharı ile nasıl bir ilişkisi var? Şimdi Antigone Arap Baharı mı? Tabii ki Arap Baharı. Yani birkaç gerekçe var bunları. Yani seyircilerimizin sabrına sığınarak Esaf, anlatabilir da. miyim bilmiyorum. Tabii ki, buyurun. Yani birincisi... Antigone, Sofocles'in yazdığı bu büyük oyun hakikaten. Yani bir kere daha çalıştığımda ve yeniden uyarladığımda ne kadar büyük bir metin olduğunu, ne kadar değerli bir tiyatro oyunu olduğunu bir kere daha anladım. Ee, bu mekan esasen, yani iki kardeş denizin birleştiği yer. İki kardeş denizdeki kastı Sofocles'in, işte Karadeniz, Bosforus ve onun bağlantısı Ege Denizi. Ve bu topraklardan söz ederken metinde Trakya, işte, işte şeyin boğazın öteki ucundaki Midea kasabası, işte Manisa'daki Sipros dağındaki Dania'nın taşlaşmış medeni ki bugün turistler gidiyor biliyorsun oraya ve ağlayan kayadır orası, evet. Tantalos'un kızıdır Dania, küçük Asya kralı Tantalos'un kızıdır, küçük Asya Anadolu'dur yani. Anadolu'ya dair böyle göndermeler var oyunda. Ya yani bu bu topraklar, bu topraklarda geçen bir öykü ve bu öykü 2500 yıl önce bir sofokles denen bir yazar tarafından büyük bir yazar tarafından bize anlatılmış sanki bugüne bir mektup yazar gibi iki kardeş birbirini öldürür. Yani bu üç temenin oytopus, oytopus kolonusta ve antikone'de ve iki kardeşin birbirini öldürmesiyle bundan istifade kreon tahta geçer. Kral olur ki daha önce tatmıştır. Yani tahtın ve krallığın tadını o nimetlerden ne der ona tatmıştır biraz. Evet. İki kardeşin ölümü ona yarar ve kral olur. tebayi. Bugün baktığınız zaman hakikaten iki kardeş Türkiye'de hala birbirini öldürüyor. Evet ve bunun bu, bu kimse, ölümün iktidarla evet, çok yakın bunu, bir ilişkisi bunu kimse, var. Evet iktidarla çok yakın bir ilişkisi evet. var. Siyasette çok yakın. Evet. Yani birileri iki kardeşin birbirini öldürmesi için ve buradan nemalanmak için hakikaten bir şey yapıyor. Yani koltuğun devamı adı. Evet ha, koltuğun devamı kreyonda yani bire birdir neredeyse. Yani kreon daha e, tahta geçer geçmez ilk söylevinde ki yani... Ben bunu biraz, yani bugüne de çok göndererek yaptım. Yani işte bir takdimci gelir, mikrofonu anlatır. Krelon konuşacak, şöyle zafer kazandık, düşmanı şöyle alt ettik. Şimdi ganimetleri paylaşacağız. Ama Krelon önce bir konuşsun. Yani balkon konuşması gibi. Hı hı. Hakikaten yani bunu da videoyla Ve çok tuhaftır. Yani oyun oynadığımız gün 34 kişi, 34 sivil öldürüldü Uludere'de. Ve de o gece yine bir yerlerde havai fişekler patlıyordu. Yani Krayon nutkunu atarken havai fişekler patlıyordu tiyatroda. Yani ben öyle çektim şeyi, yani televizyon konuşması gibi yapmıştım onu. Bu kadar yani insanı ürkülecek kadar yani bugün aslında Metin. Yani beni bu tarafa ilgilendirdi. En önce bu tarafa ilgilendirdi. Yani sonra deşifre ederken başka taraflar da çok kıymetli tabii. Yani burada bu iki kardeş birbirini öldürürler ve Krayon der ki kendi ülkesine savaş açtı Polonikes. Onun cesedini gömmeyeceğim ve dağa taşı atacağım kurda kuşa yem olsun der. Etokles için de bu kahramancı öldü. Ona da usulünce bir ritüel bir tören düzenlenecek. Ağatlarla yasla matemle toprağa verilecek. Bir devlet töreniyle. Devlet töreniyle. Hakikaten de öyle olur. Yani ben biraz oradan başladım oyuna. İki, önceki iki oyunu anlattım. Yani bir anlatıcı, Tom ritz çok güzel anlattı onu. 3-4 dakika. Yani ve Antikola çok doğal olarak erkek kardeşinin gömülmemesi halinde neler olacağını bilir yani. O zamanki inanca göre hadese gidemeyecektir. Yani ruhu, ruhu muazzeb olacaktır. Bu yüzden Hı. gömülmesi gerekiyordur yani. Herkes susar. Kimse karşı çıkmaz çünkü savaş kazanılmıştır ve ganimet vardır ortada. Koro, sus, pus'tur. İçinden Antigone'ye hak verenler çoktur. Çünkü bu uygulama ilk defa böyle bir uygulama yapılır ve Koro şaşırır. Zaten ilk cümlesi de odur. Tamam güzel zaferi kazandık. Devlet işlerinde haklısın da yani kim karar verecek? Ölülerin gömülmesi senin işin mi yoksa tarlaların işi mi diye Koro ilk itirazını onları yapar ama susturur onları. Kriban. Eğer der yani bu ölüyü gömecek olurlarsa kim buna cüret ederse ben onu ölümle cezalandıracağım der. Bu buna cüret eder Antigone'ye. Baktığın zaman bugün Cumartesi hanelerine baktığın zaman Yani bugün Galatasaray'da Birileri toplanır Ve de çocuklarının evlatlarının kardeşlerinin Kocalarının mezarı peşindedirler Tabii ki. Aynı şeydir Antigone'nin Antigone yaptığının Birebir evet. Antigone'nin istediğinin birebir Aynını isterler yani inanılır gibi değil Bu yüzden ürkütücü gerçek Yani 2500 yıl önce Bugüne bu kadar mı yansır Ve bu ...bir yazar tarafından uyarılmış olmamıza rağmen... ...2500 yıl önce... ...bu kadar mı ciddiye alınmaz? Sanat, tiyatro. Uyarmış. Yani kardeşin kardeşi öldürmesi... ...hayırlı bir şey değil. Evet. Sonu hayırlı... ...ve hayırlı olmuyor. tebahi kenti... ...yerle yeksan oluyor. Yıkılıyor yani. Tabii bir... ...sivil eylemci, özgürlükçü yani... ...belki tarihin ya da tiyatro tarihinin... ...belki ilk sivil eylemcisi. Çünkü... Özgürlüğü için ölümü göz alıyor. Ve ölümü göz aldığına andan itibaren de özgür hissediyor kendini. Ve bu yüzden de yani onu ölüme mahkum edeni sürekli geriletiyor. Onu zaten ölüme bu mahkum kararı edeni... vererek onu evet. alt etmiş oluyor. Evet. Bu karar verdiği anda onu alt etmiş oluyor. Evet. Zaten ve de yani bir felaket söz konusuysa o felaket kre başına geliyor. Yani çocukları zaten biri savaştırıyormuş Megarovus. Öbür nişanlısı Antigone'nin küçük oğlu ona kaldırmış. Sonra bir küçük olduğunu şanlısı öldür diye kendini öldürmüş. Haymon. Evet. Arkasından iki oğlu öldü diye karısı acılar içerisinde hayatına son vermiş. Ve perperişan bir kreon görüyoruz oyunun sonunda. Yani tedbiri yerden bırakırsan, adaleti vicdanı evden bırakırsan, ey yönetici temkinli olmazsan, böyle keyfi kararlar verirsen, ki bu keyfi kararlar her zaman şu kararlardır, onu iktidarda tutacak olan kararlardı. Bugün bugün gazetede gelirken okudum. Eee Kieran Evren demiş ki ya yani bu benim anayasam. Yani siz benim yaptığım anayasayla beni mahkum ediyorsunuz. Bu nasıl iş? Çünkü anayasaya madde de koymuştu biliyorum ben. Yani kendini garantiye alan bir madde. Yani bu darbeyi yapanlar yargılanmayacak. Anayasaya. Evet, mahkum. kendi sağlamasını da yapıyor. Kieran'um da dedi ya aşağı yukarı böyle bir şey ya. Yani. Kendini iktidarda tutacak ve sağlamlaştıracak yasalar koymak. Yasa nedir ve ne? Temel meselesi piyesinin budur aslında. Yani böyle çok spesifik, çok dar alanlarda da devlet yasa mı koyacak? Yani ben ölümü nasıl gömeceğime yasalar doğrultusunda bunu emrettiği doğdum, karar vereceğim. Ben istersem yani ölümü alır yakarım. Yani giderim küllerini tabiata, doğaya, daha savururum. Denize savururum. Anlatabiliyor muyum yani? Ya da zaten yazılmamış kadim yasalar yok mudur Tabii zaten bu. Ayrıca yasa dediğimiz şey yani o Anadolu ise eğer yani evet. 11 bin 12 bin yıllık kadim bir kültürü evet. varsa ve bu kültürün emrettiği bir hayat tarzı varsa ya da bu kültürün yılların süzgecinden geçmiş, süzülmüş bir yaşam biçimi varsa bu biçimi yasa koyarak dağıtamazsınız. Bu zorbalıktır. Yani burada simgedir aslında. Ölüyü gömdürmemeye. Matem ve yaz olmama. Çok ilginçtir. Anadolu'yla bağlantısı çok fazladır Eraslan evet. Antigone'nin. Yani mesela ben birdenbire o sırada yani oyunlaştırırken yazarken radyo açtı ve Burhan Çeçen bir türkü söyledi. Karşımda oturanlar derdimi artıranlar başına çelenk taksın bana bu derdi tattıranlar. Cık. Anadolu türküsünde çelenkin ne işi var dedim birdenbire. Çelenkti. Sezar takar yani. Evet. Başına tam şey Antigone'nin söyleyeceği bir şey. Yani kardeşim öldü. Siz hepiniz biliyorsunuz ki onu matemle, törenle, yasla, ağıtlarla gömmem lazım. Ama hiçbiriniz benden yana değilsiniz. Ve biri başına çelenk taktı kreyon. Ve siz o çelenk takan adamın arkasındasınız susuyorsunuz. Koydum türküyü. Oyuna koydum. Roma. Anlatabiliyor muyum? Yani Anadolu'yla bağlantısı böyle. Bir türkü kalmış. Sadece bir kıta kalmış. Dört satır. Araştırdım türküyü. ön arkası yok. Ama başına çelenk taksın var. Yani bağlantı böyle. Bu yüzden yani birincisi bu, ikincisi biliyorsun yani esasen Atupus'un soyu Kadmos soyudur. E. Labdakos soyudur. Kadmos aslında bugün Filistin dediğimiz Kenan elinden yani Fenike topraklarından şeye gitmiş. Yunanistan'a gitmiş ve orada Tebai kurmuştur. Kurma gerekçesi de çok ilginçtir. Yani Zeus biliyorsun yani Yunanlar her yeri Yunanlaştırmak için Zeus oraya buraya gönderirler ve orada burada birileriyle yatar kalkar ve ondan sonra da orası şey olur yani işte Zeus'un çocukları torunları vesaire yani mitoloji bunu bize böyle anlatır oradakiler Avrupa ile yatar şeyde Fenike'de yani Kenan elinde ve kaçırır Avrupayı daha doğrusu pardon Ka kaçırır Avrupayı ve Kadmos'un babası der ki gidin kız kardeşlerinizi bulun kız kardeşiniz kaçırdılar. mitoloji böyle. Ve de onlar giderler. Kadmos gelir Tebai. Kız kardeşini arayan. Ve oraya yerleşir. Ama baktığın zaman o döneme orada Fenikeller gemici ve de çok uygarlar. Yani Akdeniz'e uygarlık taşıyorlar dışarı. Ve Yunanistan'da dahil bu uygarlıklar. Çünkü yazı var. Mısır'a çok yakınlar. Yani Persler'e çok yakınlar. Babil, Sümer gibi uygarlıkların ortasındalar yani Fenikeller. Bu yüzden daha uygarlar. Ve de taşırken esasen Sümerlerin Adapa Destanı'nı da Taşırlar o tarafa. Adapa, Oydipus, Ödip. Yani isim benzerliği bile var. Öykü aynıdır. Sümerlerin Adapa destanı, Oydipus destanla aynıdır. Enses vardır yine orada. Ama Enses bir ölçüde daha kabul edilebilir bir şeydir. Çünkü annesiyle değil de annesinin dediği mesele yatar. Adapa. Ama o da bilgedir Oydipus gibi. Yani bu öykü aslında buradan, bu topraklardan taşınmıştır. Yani Anadolu'nun güneyinden, Mezopotamya'dan taşınmış... ...Yunanistan'a gitmiş bir öyküdür... ...ve orada bu öykü işe yaramıştır... ...çünkü bu uygar bir topluluk gelip... ...tebaye yerleşmiştir... ...yani bunlar şeydir... ...ne der fenikelidir... ...fakat... ...Yunanlar bunu pek kaldıramazlar... ...anlatabiliyor muyum... Ve ...Atina ile aralarında bir rekabet çıkar... ...bir savaş çıkar... ...onları itibarsızlaştırmak adına böyle bir... ...kendi öykülerinden... ...yani kendi destanlarından... ...böyle bir öykü... ...ki oyun yarışmaları yapılır ve bu öyle yazılır. Amaç itibarsızlaştırmadır. Enses çünkü çok günahtır ve ayıptır. O dönemde hele. Yani bugün de öyledir de. Ve bu söyledir değil. bu şiş ayak demek. Kadmos topal demek. Onun oğlu labdakos sakar demek. Yani lanetli yani, bir şey. Hay lanetli çünkü yani gittikleri toprakta barınamazlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ayak şey metaforu kullanılır orada. Ayak sakattır. Gittikleri o tebaide barınmamaları gerekir aslında. Sorun budur. Yani öykünün ana ile bağlantısı bu kadar güçlüdür. Yani bu toprakların kültürüyle bağlantısı öykünün bu kadar güçlüdür. Hatta bugün iki avro vardır şeyde hmm, Yunan, Yunanistan'daki avron üzerinde Avrupa'nın e, şey vardır kabartması vardır. Hı hı. Yani o biziz. Halbuki Avrupa Fenikelidir yani anlatabiliyor muyum Ne alakası var? Ama bugün de aynı şey yapılır. Yani kültür bir yere böyle fikse edilmeye çalışır. Yani buranın kültür, burada da bir ayrımcılık vardır. Yapım bir şeydir. Çok ciddi bir ne ayrımcılık demek yani? Ki. Ha Ege, ha Yunanistan, ha Anadolu evet. ne fark eder ki? Ya? Ha sen olsun ha ben buyum ne fark eder ki? Yani halkların adı, böyle bir sorunu yok. Evet var. yani. Ne yani. halkların hiç böyle bir sorunu evet. yokken. Evet. yani. bu tarafı bana ve de yani Teb Tebay, Mısır'da böyle bir kent var ayrıca. Ve de Teb tebeh, Tebah Tebah, Farça'da, yani etimolojik olarak. Yanmış, yıkılmış, darmadağın olmuş, yok edilmiş manasında. Yani tebaiyle Kadmos'la onun oğlu Labdakos, Oidipus Sonra Oidipus'un o iki oğlu Pornikes'e ve iki kızı İzmen'e Antigone'nin öyküsüne buradan baktığın zaman çok başka bir şey çıkıyor ortaya. Doğal olarak bir Anadolu konsepti çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Burayı. Evet. Ve bu kültür çıkıyor ortaya. Ağaç sahibet buranın ağadı. Aynur söyledi. Çok güzel. Yani çok da güzel yani. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hey, hey diye. çok güzel. Kenan Bey süremizin sonuna yaklaştık ama bir sorum daha var ki yine Antigone ile ilgili ne? sormadan edemeyeceğim. Ben uzun onu. anlatacaktım o neyse. E, yani tek, ha, şeyle bağlantısını çok basit söyleyeyim. Buyurun. Evet yani uzun yıllar yani işte Mubarek'te, de Kaddafi de, işte o da şeyin babası da Başar Esad'ın Hafız Esad. Yani bunlar evet bu, bunu bunu hep, hep kreondular bunlar. Sadece onlar değil. Derin devlet ilişkilerine baktığın zaman bu böyle. Darbe darbecilere baktığın zaman bu böyle. Kendi yasalarını kendilerini ayakta tutacak ve de erklerini, güçlerini, iktidarlarını sağlamlaştıracak yasalar koyarak devam eden bir şey bu. Biz buna demokrasi oyunu demekten başka yani demokrasi diyemeyiz buna. Bu sadece bir oyun göstermek ee? biçimsel bir şey. Sadece burası için değil. Bütün dünya için bu böyle yani açık söyleyeyim. Şu anda soracağım son soru da zaten sadece burasıyla ile ilgili değil bütün dünya ile ilgili. Şimdi krayon özelinde baktığımızda evet iktidar hiç de gerçekçi olmayan hiç de kadim yasalarla ilgisi olmayan kararlar alabiliyor. Ve aldığı bu kararları uygulama çabasına girebiliyor. Bunu yaparken zaman içerisinde şuna tanık oluyoruz. İnadı yüzünden iktidarların saçmalamaya başladığını görebiliyoruz. Şu anda... ...burada ve dünyanın her yerine Krayona görebildiğimiz şey... ...Kreon'da... ...Kreon çünkü önce Koro... ...bir de bu oyun hakikaten demokrasinin böyle ilk tohumlarının atıldığı... ...ilk böyle filizlerinin yeşerdiği bir dönemi de işaret ediyor... ...hakikaten Koro burada o zaman meclisi temsil eder ama... ...ben burada biraz seyirciyi de Koro'nun içine kattım... ...oy veriyor çünkü Koro... ...Kreon ve Antigone Koro'yu hep kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar... ...yani birer şey gibi... ...yani seçim dönemindeki parti liderleri gibi... <gülüyor> ...ve Kreon da hep bunu yapıyor... Ve koro'dan ürküyor. Koro sonunda ona dirsek çeviriyor. İlk önce oğlu geliyor diyor ki doğru bir şey yapmıyorsun baba kendine gel. Sonra da Yaz geldiğinde ki bir Anadolu erenidir yani Yaz. Kördür, şahanedir yani. Mesela orada da var. Yaz kuşlara baktım ve anladım ki diye başlar. Yani bugün yani biz anneler bile Aa, kuşlar haber getirdi oğlum der. Yani anlatabiliyor muyum? O kadar alakalı ki her şey. Yani Terezyaz'ın 2500 yıl önce söylediği cümle bugün bizim halkın ağzında, annelerin ağzında. Ve kuşlar haber veriyor Terezyaz'a. Ve Terezyaz gelir, Kreona senin biraz önce söylediğini söyler. Aklını başına topla. Gidiş. Saçmalama. Saçmalama. Evet. Gidiş iyi değil. Temkin der yani. Evet. Ölüyü bir daha gömmek, öldürmek günahtır der. Buna tanrılar bile isyan ediyor. Yani gittim tapına, bütün tanrılar. Yani ceset yanmıyor der ya. Yani kuşlar parçalamışlar getirmişler tapına atmışlar ama cızırtılarını müthiş kokuyordu. Berbattı Krevon kendine gel adam ol. Başına koydun şu taç seni değiştirmiş. Eski Krevon olmaktan çıkarmış. Biraz temkinli ol. sağ solu dinle. Hayır dinlemez Krevon. Biraz böyle... tam dinleyecek olurum artık işten geçmiş çünkü iktidar hastalığına tutulmuş artık. Öyledir biliyorsun yani evet. öyledir. Öyledir ama bu sadece yani iktidarın başında. Diye. Burada bir şef bile öyle. Ya. yani Bir trafik polisi bile zaman zaman öyle. Ya Sınıf başkanı iktidar, bile öyle oluyor. Bu iktidarı kullanıyorlar. <gülüyor> <Yani biliyorum. gülüyor> Buradan, buralardan bakmak lazım biraz da. Tuhaf bir şey. Kendimizi esirgemeyi diliyorum böyle evet. bir durumdan. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik Kenan Bey. Ama galiba herhalde önümüzdeki yılda bu kaldığımız yerden ilerlemeye devam edeceğiz ve bu bir seri evet, olacak. Yani otel o sahne koymak istiyorum. Çünkü orada da yani bu bugünün dünyasında bu ayrımcılık denilen illet yani otelde de çok kendini belli ediyor, çok var ediyor ve bir tehlike geliyor. ...hakikaten yani o tehlike o zaman Shakespeare tarafından bu tehlike bize anlatılmış, geliyor diye. Bu tehlike bugün gelmiş, kapımıza dayanmış. Biraz daha öyle bir Otello tahayyül ediyorum inşallah. Yapayım. Evet, bunun ilk haberini de açık radyodan verdiğiniz evet, bildiğim doğru, kadarıyla. Doğru. Bakalım önümüzdeki yıl Shakespeare, Otello ve dünya <gülüyor> gidişatı... bir yıl önce konuştuk. Evet, Dünya'nın gidişatıysa neler konuşuyor olacağız. Tekrar tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bey, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi'nin son cümleleriyle kapamak istiyorum programı. Unutalım tiyatroyu, hayatı, insanı ve...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 Neşesi ve gururum yıldırımlar saçan Zeus'un Oğulum Eloisis'in yeşil vadilerinde dolaşan tanrısı Üzmün ve şarabın Ey çok isimli Dionizos Neşenin ve barışın tanrısı Şimdi buraya gelmenin tam sırası Zeus'un Yıldırım'da şarpılan anan sevdiği için bu şehri Sen de üstün tutarsın tebair Yürü gel o şifalı ayakların Çoşkun sularını durma gel ey ışık saçan yıldızları Açık Radyo. Daima.